Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Multilav'ın, e, Multilav Hukuk Zirvesi'nin Startup Hukuku konu başlığındayız. E, i̇ki değerli konu benimle, Arda Helvacılar ve Sena Evren. Ben de Hukuk, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi ve Muhammed İkbeli Akan, Hukuk Akademisi Toplumunda medya danışmanıyım. E, hepinize öncelikle tekrardan hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz Arda Bey, hoş geldiniz Sena Hanım. Hoş bulduk, ee, merhabalar. İlk soruyla başlayalım o zaman, Adli Bey biraz kendinizden bahseder misiniz? Yap, öğrenim hayatınızdan, yaptığınız çalışmalardan biraz bahsedip kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki de kısaca bahsedeyim. E, Certifier'ın kurucusuyum, 2 yıllık bir serüvenim var Certifier'ın. Diyalogların ilerleyen safhalarında daha da detaylara gireriz memnuniyette. Ee, onun öncesinde dört ayrı girişim, deneyim daha oldu. Üç battı, bir çıktı şeklinde ifade ediyorum ben. Bunlardan iki tanesi de yurt dışındaydı. Tesadüf eseri ABD'de Las Vegas'ta diye değerlendirip devam ediyoruz. Sormak istersen memnuniyetle anlatırım Muhabbet. Ama dinleyiciler ne kadar eğlenirler bilmiyorum bundan. Gayet ee, bir birlikte oradık. <gülüyor> seve seve. Ee, Bununla birlikte... Kabataş Erkek sesi mezunuyum, İstanbul Hukuk mezunuyum. E, hukuk doğrudan doğruya alakadar olduğum profesyonel mesleğim olarak yer edinmiyor ne yazık ki. Gel gelelim mezun olmam itibariyle nosyona az buçuk bir aşinalığım olduğundan mutluluk memnuniyet tamam. memnuniyette bahsedebilirim. Teşekkürler. Sena Hanım biraz da siz kendinizden bahsedebilir misiniz? Çalışmalarınızdan, Tabii. öğrenim hayatınızdan? Tabii bahsedeyim. Ben de Koç Hazar sesi mezunuyum. Ardından Marmara Hukuk e, Fakültesine girdim, oradan da mezun oldum. Sonrasında hukuk alanında çalışmaya başladım ama doğrudan aslında ilk çalıştığım yer startup hukuku oldu, orada da devam ettim çalışma hayatıma. E, girdiğim günden beri işte yatırım girişim ekosistemi üzerinde çalışıyoruz. E, gerek yatırım tarafında, gerek yatırımcı tarafında, gerek startup tarafında yer alıyoruz. Dolayısıyla aslında sürecin iki koluna da hakimiz. E, bunun yanında işte kişisavirlerin korunmasıyla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Bir de Amerika'da şirketleşme üzerine çalışıyoruz. Aslında bu üçü de bir noktada birleşiyor, ona da startup hukuku adını verdik evet. biz kendi aramızda. Çok hani genel olarak Türkiye'de aşırı kabul görmese de ayrı bir hukuk dalı olarak çeşitli nosyonlar içerisinde barındırdığı konuşulsa da evet bu bir gerçek ama ee, aslında ben hali hazırda için içerisindeyim ve start-up hukuku yapıyorum diyebiliyorum yani. Bu şekilde. Gayet güzel, teşekkür ederim tekrar katıldığınız için. Arda Bey, e, sorularımızı cevaplarken e, soruyu bire bireysel soracağım ama siz iki konukta cevap verebilir yani. Deneyimlerinizden faydalanmak isteriz. Arda Bey, Hı -hı. size sorarak devam etmek istiyorum. Fikrin sahibi nasıl belirlenir? Yani fikrimizi nasıl aydır geçebiliriz? İki ayrı soru, ciddi sorular burada evet. Muhammed. Yani fikrin sahibi kimdir? Fikrin sahibi eğer ki tabii ki de Sena çok çok daha detaylı ve net cevaplayabilir kanaatimce pratiği itibariyle. i̇tibariyle. Ee, ama tamam. neticede belli regülasyonlara tabi, belli tescil işlemleri gerçekleştirilmediği müddetçe Yani yolda yürürken de aklına gelebilir, bir panoda da görebilirsin <gülüyor> bunu memnuniyetle, niyetle. Bir fikre denk gelebilirsin. Ee, genel olarak girişimciler tarafında girişimci toplulukları içerisinde fikrin sahibi fikri icra edenler olarak değerleniyor. Doğrudan doğruya aklına gelenler değil onu gerçekleştirenler şeklinde ortaya çıkıyor. En basit en ve en bariz örneği Certifier'de ne yapıyoruz biz? İki farklı ürün var ama şirkete adını veren ürün Certifier'in sertifika otomasyon aracı. İçeride işte dijital sertifika. Ve rozet altyapısı sağlıyoruz. Bunu doğrulanabilir. Altyapı da kurguluyoruz. İlave yan özellikleriyle birlikte yola devam ediyoruz. Bu fikir tabii ki de dünyada ilk defa bizim aklımıza gelmedi. Bu arada ben ilk aklıma getirdiğimde sadece benim sanıyordum. Gelgelerim rakip analizine başladığı anda işler çok çok değişti. <gülüyor> Çok beklendik bir şekilde. Haliyle fikir kimin? Fikir ABD'deki işte rakiplerden biri Accredible CEO'su Danny King'in. Işte fikir kimin? Fikir Kredi'nin şu anki CEO'su Mark'ın. Fikir kimin? Fikir benim şeklinde değerlendirebiliriz. Ee, ama fikrin uygulanmaya geçiliş faslında çok ciddi bir farklılık mevcut. Çünkü fikrin hayata geçilişinde teknik ve alt ihtiyacı varsa bir teknik ekibe ihtiyaç var kurulması gerekiyor. Doğrudan doğruya formülasyonu tamamlamakla birlikte ticari bir yönelimde bulunacaksa bu işletme. E bu ticari yönelimi için belli bir tahsilat süreci olması, belli satışları gerçekleştirmesi gerekiyor. İşin içerisine hukuki sözleşmeler giriyor. Bunu internet üzerinden satacaksa mesafeli satış sözleşmeleri giriyor. Gizlilik politikaları internet sitesi üzerinden giriyor. Türkiye'de icra edecekse ve veri işleyecekse kişisel verilerin korunması ile alakalı olan Kanunun ilgili maddeleri devreye giriyor. Fikrin icrasına sonrasında sanal post kullanımları devreye giriyor. Her şey devreye giriyor burada. Haliyle fikir ipin ucu gibi değerlendirilebilir. Bence ipin ucu bile değil. Doğrudan oraya fikri yolda geçerken, ıslık çalarken aklına gelebilecek bir şey. Gel gelelim işte faydalı model dediğimiz gibi durumlarda işte patentlenebilir hadiselerde veya fikri mülkiyetini edinebileceğin işte sanat eserleri işte çeşitli sinayi faaliyetler neticesinde ortaya çıkan durumlarda biraz daha değişim oluyor doğal olarak. Ama genel atlarıyla fikir fikirdir ve icra edilmedikçe bir biblio'dan farksızdır diyebiliriz. Ama da vardır, değerlidir. Durdukları yerde değer kazanmaya devam ederler. Kripto para mesela icra etmesen de durduğu yerde hala daha değerli. 5 senedir konuşuyoruz. Evet. evet. Gerçekten hala. Ee, çok ufak şöyle bir bekleme yapabilirim. Biz de çok karşılaşıyoruz günlük hayatımızda gelen işte startup e, adayı olanlardan. Hatta startup diyemiyorum, startup adayı olanlardan diyorum. <gülüyor> Ee, bir fikrim var işte hani bizimle paylaşmaktan bile çoğu zaman intina ediyorlar her ne kadar mesleki olarak bir sır saklama hükümlülüğümüz olsa dahi ee, fikrim çalınır mı fikrimi nasıl korurum gibi çok fazla soru alıyoruz aslında ee, baktığın zaman hani Türk hukukunda bir fikir çok fazla bir koruma e, alanı bulmuyor e, koruma altında alınmıyor tabii tartışılabilir birçok noktada. Ee, dediği gibi Arda Bey'in ancak bir işte ürün buluş, yazılım vesaire bir şeye dönüştüğü noktada artık bir koruma altına alınmış oluyor ve bundan sonra belli hadiseler cereyan ediyor. Dolayısıyla ilk aşamada hani fikrim var, ne yapacağım, fikrim çalınır mı, koruyayım daha ziyade hani bir an önce fikri aslında ürün buluş vesaire her neyse bir fiiliyata dökmek, bir aksiyona dökmek daha sonrasında koruma mekanizmalarını devreye sokmak çok daha anlamlı oluyor bu noktada. Teşekkür ediyorum. Ee, Sena Hanım, size de devam edelim. Herkes Tabii. girişimci olabilir mi? Yani e, normal 18 yaşını dolduran bir Türk vatandaşı girişimci olabilir Hı -hı. mi? Sürecin işleyişinden biraz bahseder misiniz yani girişimcilik hakkında? Tabii ya yani, girişimcilik bizim az önce de bahsettiğimiz gibi çok e, literatürde çok fazla kullanılıyor aslında fikirden ekzite e, kavramı. Fikri olduğu anın itibaren tabii ki 18 yaşta şöyle bir e, kıstas var. Yani belirli hukuki işlemleri gerçekleştirebilmesi için kişinin 18 yaşında olması gerekiyor vesaire. Kendini borç altına sokan işlemleri gerçekleştirmesi için. Şu, şirket kurma aşamalarında vesaire. yaş bu aşamada bir kriter. Ee, onun dışında tabii ki bu alana gönül vermiş e, bir fikri olan, fikri uygulamaya geçirmek isteyen, bu aşamada bir altyapı sağlayan herkes girişince olabilir. Ee, az önceki soruda aslında Arda Bey biraz bahsetti. Ee, fikri bulmakla iş bitmiyor. Gelişimci en başta evet tek başıma ben her şeyi göğüsleyebilirim, düşüncesiyle yaklaşabiliyor. Ee, benim fikrim var, ben süpermenim, her şeyi yapabilirim. Ama bu işin pazarlaması var, e, işte ürünün e, satışı var ya da ürün direkt işte kodlama e, yazılım kısmı var vesaire birçok böyle aslında kendi içerisinde fraksiyonlara bölünen bir e, aşama, gelişim aşaması. Dolayısıyla bir noktadan sonra bir ortaklık yapısına geçmek söz konusu olabiliyor. Ee, i̇şte başlarda e, literatürde çok şey derler, yani iki üç kişi çok idealdir derler. Ama e, uygulamada bunu yanlışlayan çok fazla örnekler var. Insider gibi mesela, artı, altı ortaklı bir yapı. E, ekosistemde çok da nadir bulunan bir yapı ama başarılı olan da bir yapı. E, tam tersi tek ortak olan, e, geçmişte kendilerine destek verdiğimiz bir e, yatırım alan, sonrasında tek başına şirketleşen bir kişi var. Hani dolayısıyla burada işte üç kişi olmalıyım ya da yanıma bir yazılımcı almalıyımdan ziyade iş planının ya da iş fikrinin doğrultusunda nelere ihtiyacın olduğunu, sana kimlerin destek verdiğini verebileceğini düşünüp bu aşamada bir iş planı çizmek ve buna göre aslında bir yol haritası oluşturarak ilerlemek hem yatırım alma aşamasında kıymetli bir şey hem de sizin işinizi doğru sürdürebilmeniz, işte startup'ın başarılı olması, e, kısmını aslında yapmanız gereken ilk adım bu ihtiyaçları belirlemek ve ona göre e, kendinize bir yol çizmek. Bunu yaptığınız sürece aslında herkes bir noktada girişimci olabilir. Hiçbir engel yok. Evet, evet. Ben de bu kısma değinecektim. Arda Bey, girişimci projelerin hayatı geçirirken bunu izle gereken nedir? ve önceki işlerinizden somut olarak bahseder misiniz ya? Nasıl büyük süreçten geçti? Karşılaştığınız sorunlar nelerdi? Bunun el kitabı var birçok yerde Muhammed yani şöyle değerlendirebiliriz özellikle bu işin menbaı olan Silikon Vadisi üzerinden değerlendirecek olursak meseleyi vadi içerisinde genel bir kabul var bir ürünün bir hizmetin fiyatlandırılması haricinde her şeyin bir playbook, bir el rehber kitabı vardır yani her şeyin net bir şekilde nasıl yapılacağı belli aslında burada da aşamalar da çok çok netler. Çalışma metodolojileri arasında bir diren farklılık vardır ama çok çok da büyük farklılıklar değil bunlar. Fikir akla geldikten sonra yapılacak şeyler çok belli. Bu fikir ilk kez benim aklıma gelmedi. Bu fikrin uygulanabilirliği konusunda iki tane temel esas var. Birincisi pazarda benim bu fikri ürüne hizmete çevirdiğin zaman götürdüğüm yerde bu hizmete bu ürüne para verebilecek, bundan faydalanabilecek insanlar var mı? Yani gerçekten birinin sorununu çözüyor veya birilerine fayda sağlıyor muyum? Bu konunun dertlenilmesi ve bir pazar araştırmasının yapılması gerekiyor. Pazar araştırmasında müşterilere sorgu faslı var. Müşteriler bunu almaya yöneldiklerinde bir de rakipler tarafını değerlendirmek var. Çünkü rekabet dediğimiz ortam dediğim gibi yani fikir kişinin ilk kez aklına gelen bir şey ilk kez onun aklına gelmedi. Haliyle rakipler tarafında durum değerlendirildiğinde bakıldığında pazarda bir açıklık varsa edinilebilecek pazar hacmi olarak değerlendirilen o zaman da pazara giriş stratejilerinin belirlenmesi ve ürünün kurgulanması gerekiyor. Burada işte genel olarak yeni fikir sahipleri veya da rakiplerini gördükten sonra onları küçük görmeye veya da üstesinden gelebilecek stratejiyi zihninde canlandırırken çok büyük işleri çok kısa zamanda başarabileceğine ve birçok kritik detayı atlamaya meyilli olan girişimizde tamamdır. Ben rakibimin neredeyse aynısını yapar ve hatta biraz daha üstüne çıkarsam hallederim diye düşünüyor olabilirler ama burada da çok büyük değişiklikler olabiliyor belli başlı işleri. Gerçekten sadece zamanla olgunlaşma mecburiyeti var. Belli başlı işlerin başladığı dönemki müşterileri çok değerli oluyor. Ve o müşterileri çoktan rakipler edinmiş olduğu için o müşterileri kendine alabilecek stratejiyi belirleme meselesi var. Bu dönem içerisinde ürün zamanla birlikte zamana adapte bir şekilde ilerliyor. Bunların doğrudan oraya müşteri iletişimiyle veya pazarla birlikte götürülmesi gerekiyor. Ama günün sonunda fikir hayatı nasıl geçiyor tamamen müşteriye göre geçiyor. Yani yine el kitapları olarak değerlendirebileceğimiz işte lean metodoloji var. Bu yalın girişimcilik dediğimiz hadise var. Bu çok kişi tarafından da bilinen ve kullanılan metotlardan bir tanesi. En basit ve en bariz örneklemesini ben genelde şöyle yapıyorum. İşte ben senin için Muhammed bir kalem üretmek istiyorum. Üretmek istediğim kalem için gidiyorum. Ağaçtan bir dal parçası alıyorum. Aldığım dal parçasını sana uzatıyorum. Diyorum ki al sana bu kalem. Sen diyorsun ki e abi bu yazmıyor. O zaman ver bana geri diyorum, o dal parçasının üzerine bir grafit ekliyorum, geri veriyorum. Sen diyorsun ki abi yazıyor ama elimi acıtıyor. Ben hemen yanlarını yontuyorum, sana geri veriyorum. Abi ama bu kalemin ucu kırılıyor, ben bunu sürekli yazmasını istiyorum diyorsun. Daha sonrasında sürekli yazmasına vesile olabilecek tükenmez kalem gibisinden bir mantığa geçiş yapıyorum. Sen sonrasında bu ama şık durmuyor diyorsun, üzerini boyuyorum şeklinde ilerleyebiliriz. Yani genel olarak aslında bir fikir sürekli olarak al ver şeklinde bir nitelikte rahatlıkla ilerletilebilir. Zaten işin de genel olarak gidişatı, mekanizması böyle ilerlemek mecburiyetinde kalıyor müşteri, tale müşteri talepleri neticesinde. Ya girişimcilikte çok kısa da sonunda da paransız için girişimcilikte temel iki tane dert var çünkü yola çıkıldığı zaman birincisi doğrudan doğruya senin bir soruna çözüm olmak veya bir değer üretmen gerekiyor İkincisi yıkman gerekiyor yıkmak için geliyorsun zaten bir şeyleri değiştirmek için geliyorsun doğrudan doğruya çıkardığın ürün birilerinin ekmeğine doğrudan taş koyacak birilerini engelleyecek ve sen birilerinin istihdamından edeceksin veya da tamamen fabrikaları kapattıracaksın bunu yapacaksın bunu yapmaya yöneldiğin vakit aralığında kötü değilsin ama iyi niyetinle hareket ettiğin bu inovasyon tarafında haliyle yapacağın şey müşteriler için o potansiyeller için yenilikçi bir şey karşılarına koyma anlamında sürekli geri bildirimde besleniyor olmak mecburiyetinde diye genel geçer bir açıklamada bulunabilirim. Teşekkür ederim gayet güzel açıkladınız. Sena Hanım siz bir şey eklemek ister misiniz? Sizin gözlemleriniz nelerdir? Ben girişimcilerin projelerini hayata geçirmeleri noktasında biraz daha hukuki perspektiften bakayım. Hazır karşı taraf girişimci perspektifinden bakıyorken <gülüyor> ben de işin hukuk kısmına değineyim biraz. Ee, şimdi en baştan işte yine o klasik fikirden ne sürecimiz var. Ee, projemiz var hayata geçirmek istiyoruz. En başta gelen sorular ya da işte talepler yani bir şirket kurmam gerekiyor mu? Ee, önce bunun değerlendirmesi yapılıyor. Vergi ee, kanalında şöyle bir olay var, para kazanma ihtimaliniz varsa bunu bildiriyorsunuz ve potansiyel bir verkinlik numarası alıyorsunuz. Ee, şirket kurmadan yani şirketiniz para kazanmaya başlamadan 24 saat önce, para kazanmadan 24 saat önce bir şirket kurmanız gerekiyor aslında Türk hukuku gereğince. Ee, biliyorum bu girişimcilikle çok fazla örtüşmeyen bir durum çünkü şirketleşme aslında girişimcilerde biraz yapı oturdukça ortaya çıkan bir şey. Gerçekten şirket kurma ihtiyacı var mı vesaire bu da yapıyla biraz alakalı. yaptığınız işle alakalı. Ama ne yazık hukuk böyle bakmıyor. Ee, ama temel bilgi aslında hukuken kimseye ihtiyacımız yok şirket kurmak için. Yani projeyi hayata geçirmek için. Tek başımıza şirketimizi kurabiliyoruz. Ha nasıl bir gereklilik var? Şirket kurduktan sonra işte bütün o mali defterlerin vesaire tutulması için bir mali müşavir zorunluluğu var. Ee, avukat zorunluluğu yok bizim hukukumuzda. Amerika'da mali müşavir zorunluluğu da yok. Çeşitli sağ hastalılar yardımıyla siz kendi e, mali müşavirinizin yaptığı işleri de kendi başınıza yapabiliyorsunuz. E, geldik fikir aşamasına. Hani, e, şirketi kurdum. Şirketi kurdum anda mali müşavir ihtiyacım yok vesaire. E, Fikir aşamasından şirketi satana kadar da birçok aşamada aslında e, çeşitli şekilde böyle dikkat etmemiz gereken şeyler var. Mesela fikri buldum. Fikrim ne kadar uygulanabilir? Atıyorum ben bir insansız hava aracıyla ilaç dağıtımı yapmak istiyorum. Ama bakıyorum bunu sağlık mevzuatım izin vermiyor. E, ülkemde drone'la e, ya da insansız hava aracı da kullanamıyorum bu kadar serbestçe. Dolayısıyla ne oldu? Fikrim elimde patladı. Ya da atıyorum mesela Amerika'ya çıkmak istiyorum, Amerika'da şirketleşmek istiyorum. Ee, oranın regülasyonlarını bakıyorsun. İşte ya size izin vermiyor, ya işte vatandaş olmanızı arıyor, ya vize vermiyor vesaire. Yine ne oldu? Fikir elimde patladı. Dolayısıyla bir fikri düşündüğünüz zaman ve hayata geçirmek istediğiniz zaman e, işte şirket kurmalım yiyim, nerede kurmalıyım, e, bu regülasyonları izin veriyor mu vesaire gibi hukuka çok fazla alanda ihtiyacınız oluyor ve e, değerlendirmeniz gereken çok fazla kriter oluyor. Ee, birkaç tane hatta bu şekilde böyle başarısız girişim örneği de hani yaşadık zamanında çok güzel bir fikir evet muazzam ee, ama uygulanamıyor Türkiye'de uygulanabilirliği yok yani ee, sonrasında Başka neye beğenebilirim? Bir e, klasik işte bir sözleşme süreci var Arda Bey'in bahsettiği gibi. E, şirket kuruyorsunuz ana sözleşmeniz olması lazım. İşte ortaklık yapıldığınız varsa bir ortaklık sözleşmeniz olması lazım. E, i̇ş sözleşmeleri geri geliyor. Freelancer mesela yazılımcı çalıştırıyorlar. Onların ayrı sözleşmesi olması lazım. Vesaire gibi iç tarafta böyle bir sözleşme süreci var. E, yine eğer bir uygulamaysa bir veri işliyorsunuz. Bir KVKK yurt dışına açıldıysanız bir GDPR uyum süreci var vesaire vesaire. Böyle uzayan giden bir süreç aslında. Değerlendirmesi gereken çok fazla nokta var projenin hayata geçirilme noktasında. Hayata geçirildikten sonra da dikkat edilmesi gereken çok nokta var. Ee, bu şekilde yani dediğim evet. gibi e, aslında biraz kalabalık ve e, işte. tabi şey, lütfen, şey, evet. şey durum var yani e, tabii şimdi Sener Hanım'ın aktardığı şeyler alt alta sıralandığında devasa bir liste. Potansiyel girişimler varsa korkmasınlar. <gülüyor> o, yok, o, yok, kadar, yok. o kadar devasa bir şey değil bunlar can dostlar. Yani özellikle işte yeni fikir ve ilk aşamada 20-25 bin lira civarında aylık gelir elde etmeyeceksiniz. Yani vergi Hı -hı. anlamında ileride zorlanmayacaksanız şahıs evet. şirketi başlarsınız. Şahıs şirketi açmak Hı -hı. dediğimiz şey de dünyanın en kolay şeyi gerçekten. Yani doğrudan da oraya gideceksiniz. Bir tane kira sözleşmesi. Sanal ofis olabilir bu. E, ofis olarak gösterebileceğiniz bir adres de olabilir. Hangi. Yeter ki ofis olarak kira sözleşmesi. Bir, bir adres olması Sonra... ofis olması yeterli. Aynen. Sonra vergi dairesine gidiyorsunuz. Merhaba ben şahıs şirketi açacağım diyorsunuz. Ben unutmuyorum o sahneyi hala da. 2-2,5 iki, iki, sene öncesiydi. Vergi dairesine gittim. kira sözleşmemi uzattım. Dedim ben böyle böyle şahıs şirketi açacağım. Beklediğim ve hayal ettiğim konfetilerin patlaması. Ya, döndü adam şey dedi. Hayırlı olsun dedi. Teşekkür ediyorum dedim. Ne oldu şimdi? Şirketiniz açıldı dedi. Kırıldı. O an itibariyle benim Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaram benim vergi numaram haline geldi. Şahıs şirketleri öyle ilerliyordu burada. E Doğrudan oraya ticaretime başladım. Gittim işte bir sanal post aldım. Hı. Bununla birlikte siteye yerleştirdik. E, süreçte arkada sözleşmelerin hazırlanmasıyla birlikte devam ediyor. Hı. O sözleşmeler tarafı tabii ki daha ait. Biraz daha uğraşılması, biraz daha biraz korkuttum galiba böyle Hayır, ama... Dedi, <gülüyor> Arda Bey'in dediği gibi gerçekten bu kadar şey korkutucu oluyor. bir süreç değil. Yok Aynen. yok. <gülüyor> Arda Bey ben de bunu sormak istiyorum işte ülkemizde girişimciliği desteklendiğini düşünüyor musunuz? Mesela yani gidip Amerika'da açıyorlar veya Avrupa'da işte daha kolay imkanlar verilen yerler oluyor, orada açıyorlar. Yani ülkemizde girişimcilik desteklenmiyor, destekleniyor mu? Bunun arka süreci nasıl? Ya çok komik bir şey diyeceğim. Diliyorum ki herhangi bir e, linç girişiminde bulunmaz. Bizim ülkede e, girişimcilik fazla destekleniyor. Tam tersi olan bir durum var. Fevkalade içten, fevkalade gönülden ve çok fazla destekleniyor. Bu da doğrudan doğruya bu destek sürecinin manipülasyonuna sebebiyet veren sonuçlara ulaşıyor. Nasıl değerlendirebiliriz? Az evvel mesela şahıs ile alakalı durumdan bahsetmiştim. 28 yaş altı olması gerekiyor. Sen hanım biliyorsa düzelsin lütfen? Hı -hı. 28 yaş altında daha öncesinde SGK girişi yapılmamış girişimci adayları girişimcilik serüvenine başladığı zaman açtıkları şirkette ilk bir yıl boyunca SGK primlerini ödemiyorlar. Yani aylık olarak şu anda sanıyorum asgari ödemesi 880 lira civarında. Yuvarlı. Bir sene boyunca bunlardan aynı bir sene boyunca bunlardan muaf. 5 sene olması gerekiyor herhalde ondan emin değilim. İşte katmada, şey, KDV tarafında da doğrudan oraya bir iade süreci var. Yani düşünecek olursak en azından bir yıl boyunca girişimcinin işini yapması anlamında ayırması gereken sermaye haricinde devlete yapması gereken herhangi bir ödeme olmuyor. Bu doğrudan bir teşvik niteliğinde değerlendirilebilir. COSCEP tarafında küçük işletmeler için, orta işletmeler için çok... Çok çok anlamlı bütçeler değil onlar ama evet. küçük işletmeler için çok çok değerli. İşte 50 bin liralık hibe programları var, 100 bin liralıklar var. Ticaret Bakanlığı'nın çok çok büyük hibe destek programları var. Mobil uygulama Geliştirme Teşvik Destek Programı var. Bir yıllık program azami süre 200 bin dolarlık bütçesi var. Projeyi <gülüyor> doğru bir şekilde yazarsanız ve 12 ay boyunca düzenli harcamanızı yaparsanız 12 ayın sonunda harcamış olduğunuz bütün meblağı bakanlık gözden geçirip iade ediyor. Yani böylesi fevkalade destekler evet. var. Bu işin yine memba olarak değerlendirdiğimiz işte ABD için değerlendirecek olursak, Estonya için değerlendirecek olursak devlet evet. noktasına devletten bahsediyorum sadece. Regülasyona vesaire girmiyorum o biraz daha uğraştırıcı olan kısmı. Devlet destekleri için konuşuyorum. Ee, böyle şeyler yok. Böylesi rahat imkanlar yok. Tabii vergilendirme oranlarına vesaire girersek. Handikapımız var. Regülasyonun işlevselliği tamam. açısından handikapımız var. Ya En basından şöyle değerlendireyim. Sena Hanım az evvel ne dedi? Türkiye'de drone ile ilaç teslimatı yapmak noktasında bir fikriniz varsa onun olmayacağını ilk günden bilmeniz gerekiyor. Nedeni doğrudan doğruya bu eczacılıkla alakalı olan işte sürecin regülasyonunu sağlayan ilgili yönetmelikler içerisinde ya da doğrudan eczacılık kanunu olması gerekiyor. Oradan madde çok açık. İlaç eczanede hazırlanır. <gülüyor> çok yani uzun ilaçları bir evet. var yani. çok net. İlaçları eczanede hazırlatmıyoruz. Ha, hazırlananlar var bu arada. Yine varlar. Aynı onları. zamanda herhangi bir aracı kurye simsar yoluyla satılamayacağına Aynen. ilişkin bir hüküm de var. Hani drone noktada aracı simsar kuryeye giriyor? Bir noktada giriyor bence. E, eczanede Öyle. yapılması gereken ve eczanede satışının gerçekleştirilmesi gereken bir şey ürün. Şey, ilaç. Ama tabii diğer yan medikal ürünler vesaire bunların online satışı var. Bunları biliyoruz. Aynen. Ee, aynen ama dediğiniz gibi şu an mümkün değil. Böyle bir uygulama Türkiye'de. Haliyle işte memlekette bir fikrin işe dönmesi, o işin ölçeklenmesi konusunda Devlet verdiği destekleri itibariyle çok fazla masada ve çok fazla ortada ama gerisin geri olan noktalarda regülasyonun takibi, hukuki çerçevenin oluşturulması, tabii ki de nosyonu mevcudiyeti ve uygulamasına yine Sena Hanım daha hakimdir. ama benim fakülte döneminden gördüğüm ve anladığım doğrudan doğruyu şu, hukuk dediğimiz şeyin bir ider adalet dediğimiz şeyin bir ideal ve hukukun da o ideale ulaşma sürecindeki çerçeve olması gerekiyor ve doğrudan mevcut teknolojiye, altyapıya, sosyal ilişkilere vesaire bağlı olarak ilerlemesi gerekiyor. Türkiye'de ne yazık ki birçok konu bu anlamda çok çok geride. Herhangi bir düzenleme yaparken özellikle bankacılık anlamında ki inovasyon uygulamalarında Türkiye'de hı hı. bankacılık sektörü en ileri giren sektörlerden bir tanesi. Bizim bunu oturtabilmemiz çok uzun sürdü ki hala daha BDDK bu konuyla alakalı uzun uzadıya uğraşlarını veriyor. Vermeye de devam edecek. Çünkü en başında oturtulmaya çalışılan sistem teknolojinin internet kullanımının daha doğrusu bu seviyeye geleceğini ve bilgi akışının bu kadar seri bir şekilde olabileceğini öngörmemiş netli içinde. O sebepten doğru aralıkları bulup hukukun gri bölgesi diye bir şey yok. Öyle çok çok da yoruma açık bir şekilde gitmeye gerek yok. Olur mu olmaz mı dediğimiz bir şey var. Bunları değerlendirerek Hı -hı. ilerlenirse aslında izin verilen durumlar fevkalade açık ve rahatlar. Anladım. Çok Biraz anladım. aslında e, şöyle bir şey de ekleyebilirim. E, hali işte TBK TTK tarafından düzenlenen ortaklık yapıları vesaire şirket yapıları aslında girişim ekosistemine çok da uygun değil. Çünkü Arda Bey'in bahsettiği Kesinlikle. gibi girişimcilik ekosistemi silikon vadisinde temellenen bir e, ekosistem. Dolayısıyla işte tag along, drag along, e, ne bileyim westing, reverse Vesting, cliff gibi birçok yapılar ya da işte safe kiss, convertible note gibi bir çeşitli yatırım enstrümanları mevcut. E, ve ne yazık ki bunlar hani TTK ile işlenemeyecek detaylar. Biz de çünkü bir şirketi hani ana sözleşmesiyle e, işleyişini, kuruluşunu vesaire detaylandırıyoruz. Sonra bunları tescil ediyoruz. Ama reelle günlük hayatta e, girişimcilerin bu tarz ihtiyaç duyduğu asıl enstrümanları ne yazık ki e, elimizde var olan Türk kanunlarıyla veremiyoruz. Versek bile bunu tescil ettiremiyoruz zaten. E, ticari sicilinde mesela ana sözleşmesine tescil ettiremiyoruz. E, biz ne yapıyoruz? Ortak sözleşmeleri ben Evet, ben bunu soracaktım. İşte, markanın tescil edilmemesi ne gibi sorunlara yol açar? Bu galiba için up edeceğiniz Ama işte biraz da markadan değinseniz, nedir tescil edilmemesi ne gibi sorunlara yol açar? Biraz ondan da bahsettim. Hı hı. Markadan bahsedelim. Ya, markada şöyle bir problem vardı çok uzun yıllar boyunca. Türk Patent Enstitüsü e, tarafından veriliyordu. Marka bunun tarafından yapılıyordu. Ve birçok kişi e, kurumun adı patent olduğu için edindiği marka tescilerini dahi Patent olarak düşünüp, ya benim şunda patentim var falan deyip bize getiriyordu, bir araştırıyorduk, marka çıkıyordu. Neyse ki kurumun adı değişti, e, Türk Marka ve Patent Kurumu oldu yanılmıyorsam. Dolayısıyla şimdi e, marka bilinci de oluştu insanlarda. E, marka kısaca ne? Bir ürünü hizmeti, işte diğer ürünlerden e, ayıran aslında her türlü işaret diyebiliriz. Hukuken çeşitli kıstasları var, işte marka olması için ayırt edici olması lazım. İşte konusunun açık ve kesin olarak anlaşılabilir olması lazım. Sicilde gösterilebilir olması lazım vesaire vesaire. Bu niteliklere haiz olan işaretler genelde diğer şartları da sağlıyorsa marka olarak tescil edilebiliyor. E, hatta ulusal başvurularla e, dünyada da koruması sağlanabilen bir şey aslında marka. 45 sınıfta e, yaklaşık yanlış söylemiyorsam 45 sınıfta böyle ürün hizmet alanında marka başvurusu yapılıyor. E, 10 yıl koruması olan bir e, koruma alanı sonrasında yenilenebiliyor 10 on yıl, yıllık süreçlerle. Eee yanılgı yaşanan nokta şu. Alınan marka aslında bir alanı tamamen kapatmıyor. Mesela ben startup hukuku markasını işte arkasındaki e, logosuyla, logosunun renkleriyle vesaire bir şekilde tescil ettirdikten sonra bu şey anlamına gelmiyor. İşte startup hukuku'nu ne anlamda tescil ettirdim? Hangi marka korumalarından faydalandırıyorum? Hangi alanlarda? İşte eğitim, danışmanlık, teknoloji e, gibi mesela çeşitli alanlarda koruma verdim. Sonrasında bu şey anlamına gelmiyor. Aynı işi bir başka şirket adı altında yine yapabiliyorum. Bu marka sadece benim o alanda tanınırlığımı destekleyen, evet bu alanda bu işi bu insan yapıyor dedirten ya da bu şirket yapıyor dedirten bir şey aslında. Marka tescil ettirmememin ne gibi problemleri olabilir? E, TSE belgesinde vesaire ihtiyaç duyabiliyorlar. Mesela Türk Standartları Enstitüsü belgesi almanız gerekiyor. E, işte ürün ve hizmetlerinizin yeterliliğini net olarak gösteren bir belge bu. E, bunun için de Türk Standartları Enstitüsü markanızın tescilinin kurma altında olmasını bekliyor. E, ya da mesela e, başka neden bahsedebilirim? Bir alan adı, domain al almak istiyorsunuz. Eğer ticari ünvanınız işte alan adını almak istediğiniz ifadeyle aynı değilse işte com.tr adresini alabilmek için tescilli bir markaya ihtiyacınız var. Vesaire vesaire böyle çeşitli nüanslar var aslında. Ee, son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Belki e, hukukçular bana bu konuda karşı çıkacaktır. Özellikle girişimcilerin bu koşer Adım marka e, ettirmesi yönünde bizim bazı e, şeylerimiz, Diyecek oluyor. misin mutenera gerçekten? İnşallah bekliyorum lütfen. Ya değil, <gülüyor> bunu galiba söyleyeceğim. Giden, giden yani çünkü bu gerçekten çok korumacı bir alan. Hani bütün olayı zaten koruma üzerine. Ama şöyle bir şey oluyor. Şimdi girişim dediğimiz kısım, girişim dediğimiz yapı çok dinamik bir yapı. Yani marka başvurusu vesaire de zaten itirazlarla beraber 6 ay bir yılı alan bir süreç. Şimdi bu altı ay bir içerisinde gelişiminizin gidebileceği noktalar o kadar farklı ki, yani farklılaşmayabilir ama farklılaşabilir. Yani siz e-ticaret yapıyorken birden işte e, ne bileyim e, kalem üretip bunu işte e, başka yollardan satmak isteyebilirsiniz. E, yolda fikriniz değişebilir, başka fikirler dahil etmek isteyebilirsiniz. Dolayısıyla korumaya ihtiyaç duyduğunuz alanlarınız farklılaşabilir. O yüzden biz ilk aşamada yani en azından ilk altı aylık bir yıllık süreçte Girişimlere hani koşar adım hadi gidin şeyinizi alın hemen markanızı tescil ettirin demiyoruz. E, yapanlar var yap, yapmalarının önünde bir engel de yok. Ama bu konuda işte bu marka patent avukatına vereceğiniz e, bir meblağı aslında atıyorum e, startup'ınız için kullanmanız gereken bir yazılım vardı ve bunun için telif ödemeniz gerekiyordur. Bu sizin için aslında markanızı tescil etmekten bir tık daha hayati bir durum. Sizi bir tık daha ileri taşıyacak bir durum. Hani dolayısıyla biz aslında kendi insan, insanların ilk aşamada girişimlerine yatırım yapmalarını, kendi girişimlerine yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz. Ee, ama Daha tabii sonra, ki tercih ve hukuk ben, e, bunun her zaman katılmıyor. Hani ilk aşamada hemen markanızı tescil ettiğinde vesaire gidebiliyor muhabbet? Ee, ama benim şahsi görüşümde açıkçası bu yanda. Teşekkür ediyorum. Ya, Memleketin Teşekkür en ya. girişimci sevdalısı hukuk bürosu böyle değerlendirilir. <gülüyor> Ee, te Teşekkür ederim. Yani bu bunu, bunu duymak ayrıca bu etti evet. beni. Ee, ne, Muhammed sorunu anlamadım. Affet beni evet. lütfen. Siz sertifikaya tescil ettirdiniz mi hemen ilk günden? Hayır, Yok, tam olarak tam noktık. olarak Sena Hanımın dediği gerekliyle hiçbir şey yapmadık. Ee, bir de şöyle bir durum var zaten Muhammed. Ee, yani Sena Hanımın açıdan ekleme olarak e, ifade etmek gerekiyor. Memlekette biz bunu yani marka lisansını alabiliriz, marka haklarını alabiliriz, marka haklarını. İşte doğrudan doğruya o logosu üzerinden, çalıştığı alanlar üzerinden edinebiliriz. Sıkıntı yok. Ama Avrupa sahasına çıktığımız anda, ABD sahasına çıktığımız evet. anda... Peki diyorlar. Yani herhangi bir değeri, herhangi bir anlamı da olmuyor bunun. E, o sebepten çok çok değerli de olmuyor. Yani zaten girişim ölçeklenme veya da globale oynama hedefiyle ilerlediği durumda bu biraz da arka planda kendisini güvene alma evet. motivasyonuyla yapabileceği bir şey şeklinde değerlendirilebilir. Evet. Ama memleketin zaten en en net bildiğimiz aileselerinden bir tanesi işte Öz hakiki Konyalılar, öz hakiki işte Bursalılar, öz hakikiler <gülüyor> ha halis muhlisler şeklinde giden bir silsile var. O silsile itibariyle bir değişiklik oluyor. O sebepten Yani ilk aşamada olmaması daha efektif olabiliyor. İlerleyen dönemde ihtiyaç olması aynı. Ama tabii işte Tam olarak Sena Hanım dedik gibi hani gıda konusunda bir iş yapılacaksa, bunun üreticiliği yapılacaksa Türk Sandartları Enstitüsü'nden doğrudan doğruya alınması gerekiyor o belgenin. O belgenin hmm. alınışı için marka sizin mi ona göre logosunu basabiliriz üstüne şeklinde değerlendirmesi hmm. gerekiyor. Teşekkür ederim. Evet, pat, patent konusunda tekrar deneyelim. Patent sahibi olmanın şartları ve patent ve faydalı model nedir? Bunların arasındaki farklar nedir? Bunlara den, den, den, değinebilir miyim? Deneb kim değilsin? Tamam, evet, evet. Ben de bilebilirim. Tamam. tamam. <gülüyor> tamam. Ee, şöyle bir fikriniz var. Ee, fikriniz bilinen tekniği aşan diye geçiyor. Bilinen tekniği aşan, yenilik içeren e, bir ürün. Ve bunu e, sanayi uygulanabilir bir hale getiriyorsunuz. E, dolayısıyla bu bir buluş oluyor. Üç tane kriteri var bunun. İşte yeni olması, sanayi uygulanabilir olması, bilinen tekniği aşması. Yani şu ana kadar uygulanan tekniklerden farklı bir teknikle ortaya koyulmuş olması, hayata geçirilmiş olması aranıyor. Ee, sonrasında bu buluşunuz patentle koruma altına alınabiliyor. Ee, Patent korumasının diğer bir görünümü aslında faydalı, faydalı model dediğimiz şey. Buradaki o bilinen tekniği aşması kriteri yok sadece. Yine yeni ve işte sanayi uygulanabilir bir ürün olması gerekiyor. Öncelikle tek fark bu aslında. E, faydalı model 10 yıl süreyle korunuyor. E, girişimciler daha çok tercih ediyor. Çünkü genelde işte o bilinenin e, ötesinde bir teknik her zaman söz konusu olmayabiliyor fikirlerde. Evet. Patentteki gibi o büyük çok uzun süreli bir inceleme aşaması olmuyor faydalı modelin e, ve patente göre aslında bir tık daha kolay tescil edilebilir bir e, koruma alanı olduğu için genellikle faydalı model e, tercih ediliyor. Ama dediğim gibi o e, işte yeni bir e, ürün olması, sanayi uygulanabilir olması ve bilinen tekniğe aşması kriterleri varsa patente olarak e, koruma altına alınıyor. Anladım. Teşekkürler. Arda Bey soruyorum size. E, ortaklık nasıl kurulur? Bu meseleye gelelim biraz da. Bu konuda dikkat edilmesi gereken şeyler nedir? Kendiniz anlatabilir ya. Ben, ben yine hukuki taraflarına herhangi bir şekilde değinmiyorum. Müsaadenizle. Ben değinirim hukuki... hiç <gülüyor> aynen, aynen güzel bir şekilde alıyor gündülü. Ben pratikte değerlendirmesi gereken noktaları ifade edeceğim. Ee, birkaç dakika öncesinde Sena Hanım'ın değindiği bu Westing vesaire muhabbetlerinde de Bilmeyenler için naçizane oradaki açıklamaları yapalım. Oradan bu ortaklıklar muhabbetine geçiş yapabiliriz. Bu Westing dediğimiz hadise genel olarak şirkette Pay sahibi olanlar, hisse kağıt tutanların doğrudan doğruya onu vaat etme durumları için geçerli. Belli başarımlar neticesinde seni ortağım haline getireceğim. Sen bu şirkette pay sahibi olacaksın şeklinde giden bir durum. Bunun belli başlı sözleşme modelleri var. Bunun gizli yapılması, arka planda yapılması, zamana bağlı yapılması gibi durumlar var. Şimdi ortaklıklara geçtiğimiz durumda da hikaye şöyle ilerliyor girişimcilik noktasında yola ilk başlandığında bir başına olunması, çok kalabalık olunması bunlar gerçekten bambaşka ihtimaller, opsiyonlar ve girişimcinin kendisiyle, ekibiyle alakalı olan bir durum. Çok kalabalık da tek de gidebilir. Bu işin gerçekten herhangi bir oluruyor. yok. Ha, yatırım alma motivasyonu ve yatırım alma ihtiyacı planlamasıyla gidenlerde en az iki kişinin aranması durumu bir gerçek. Neden aran? böyle bir şey aranıyor? Birinin kolu koparsa, diğeri yetişsin ona koluyla birlikte demek için. Biri giderse askere, o askere gittiği zaman yerini alsın demek için. Biri işte Doğrudan doğruya rahatsızlanırsa onun yerine diğer arkadaşı koçun diye. Ama bu işin genel geçer bir kuralı yok. Bunu kabul ederek hareket etmek gerekiyor. Bu birinci fasıl. İkincisi ortaklığa başlandığında şunu net bir şekilde kabul etmek gerekiyor. Evlilikten beter bir şey. Evlilikten çok daha ciddi olan bir şey. Ee, başlangıcı zor, bitişi çok daha zor olan bir şey. Evliliğin başında, evliliğin içerisinde ne beklendiği bilinen bir şey. Evlilik biterken de kişilerin hangi mala mülke sahip olduğu çoluk çocuk durumuna göre o tasfiye diyeceğim çok doğru bir ifade olmayacak ama ailenin ayrılış süreci, eşlerin ayrılış sürecinde de o malların ayrılma süreci veya da çocukların nasıl bir işte velayet sürecine tabi olacağı muhabbeti genel olarak kanunda 3 aşağı 5 yukarı gördüğümüz şeyler. Şimdi ortaklıklarda şirket tasfiyesi olmadan, şirket dağılmadan veya şirkette çok ciddi değişiklikler olmadan ortaklardan birinin ikisinin ayrılması veya yeni birinin başta düşünülmeden sonradan dahil olması dediğim şey fevkalade yorucu bensin. Yani yolun yarısına ayrılıp gidenler anlamına geliyor. O sebepten ayrılık evlilikten, çok daha değerli olan bir şey oluyor. Yolun en başında şunu net biçimde bilmek gerekiyor. Değerli kardeşim, değerli arkadaşım ben bir yola çıkıyorum. Ben bu çıktığım yolda sonuna kadar gideceğim. Gittiğim yerde ya boğulurum ya da denizi ortadan ikiye ayırır. Diğer tarafa geçerim ama ben bu yoldan gideceğim. Şeklinde bir değerlendirme yapılması lazım. Şirk koştuk mu acaba çok merak ediyorum. Ee, bununla birlikte bu yolda dümdüz devam ederken işte... E, kişinin daima yanında olması gerekiyor. O topluluğun yan yana ilerlemesi gerekiyor. Yolda da herhangi bir ayrılmanın dağılmanın olmaması gerekiyor. Pratik olay biz sertifayla 3 ortak başladık. 3 legal ortak, yasal ortak değil. E, şirketimizin kuruluşu çünkü işler başladıktan belli bir süre sonraya tekabül ediyor. Üç ortaktan bir tanesi o dönem içerisinde yurt dışında başka bir projeye, canlı gönülden beklediği başka bir projeye dahil olma motivasyonu taşıdığı için müsaade istirham etti. Biz de seve seve senin başarın ve mutluluğun bizim zaten önceliğimiz diyerek kendisini anlaşarak yolumuza devam etti. Diğer ortağım şirket kurulduğu dönemde birlikteydi. Onun da profesyonel hayatı ve kariyerinde Farklı bir çizgi durumu mevcuttu ve o da şirket kurulduktan sonra o yola gidiş tercih etti. Hmm. İşlerin kötü gittiğinden değil bu arada. Gerçekten hayatın olağan akışı içerisinde özellikle evet. girişimcilik başlığı içinde tempo, düzen arayışı ya bunun gibi şeyler çok çok zorlu olan şeyler. Yani pazar günleri ben çalışmayacak bir hayat hayal ediyorum demiyorsa girişimciliğin yakınından uzağına geçmemesi gerekiyor. <gülüyor> Çünkü özellikle pazar günleri çalışılıyor. Çünkü diğer insanlar telefonla maille rahatsız etmediği için çalışabileceğin evet. zaman aralığı o vakit aralığı oluyor. Haliyle bunun gibi şeyler önceliklendiğinde ortakların hayal ettiğiyle gerçekte olan arasında büyük farklılıklar olabiliyor. Bu farklılıkları en başına gözetmek gerekiyor. O gözetim neticesinde ortaklıklar belli bir... Yazılı ve sözlü durum, ya öncesinde sözlü olarak zaten anlaşmak mecburiyeti var, kurgulanmak durumunda. Bu kurguda da dikkat edilmesi gereken şeyler neler? Dediğim gibi bu yolculukta nefes nereye kadar yetecek gibi öngörülüyor. Sonuna kadar yetmesi ideal olan ama belli bir yere kadar o orta ihtiyaç varsa... O ortağın gideceği yeri bilerek hareket etmek gerekiyor. İşte bu azever evvel Westing muhabbetinden bahsettik ve doğrudan doğruya veya da işte opsiyonlu bir durum yaşattık. Dedik ki benim kıymetli ortağım benim pazarlamam noktasında işin kalbine yerleşecek. Ve ben bu pazarlama tarafını ayağa hiçbir zaman kaldıramayacağım için bir başıma o ilk iki yıl boyunca daima burada olacak ona ben %10'lu vaat ediyorum şirketimin ve 2 yıl boyunca kalırsa ona aitmiş gibi değerlendirip devam edeceğiz. Şirkette hissesi kalmaya devam edecek. Ortak olarak gelgilerin ne yönetim kurulunda faal olarak mevcut olacak ne de icrahi olarak bu ekip içinde devam edecek ama %10'lu 2 yıl boyunca aktif bir şekilde burada olursa 10 olacak. Bu mesela yapılabilecek bir anlaşma ve başına kurgulanabilecek bir ortaklık yapısı. Ama bu ortaklığın bu detaylarıyla ve bu açıklıkla konuşulması gerekiyor. Çünkü ikinci seneye geldiğinde o pazarlama tarafıyla alakadar ortağın olması müstakbel olan ortan yavaş yavaş ya bana müsaade verirseniz demeye başladığı durumda işte işler sallanmaya başlıyor ve bu en büyük risklerden bir tanesi. O sebepten işte kan kardeşimiz, can kardeşimiz bu yolun sonuna kadar bir miyiz, tek miyiz denmesi gerekiyor. Bu mantık, bu motivasyonla birlikte o sözleşmenin de hazırlanması gerekiyor. Sena Hanım'a topu atmadan önce bir naisane daha detaya değineceğim. Ortaklık tarafında şöyle bir durum da var. Genel olarak girişimci adaylarının veya girişimcilikte yolun başında olanların yatırımcılarla alakalı olarak şey düşüncesi var genelde akıllarında. Yatırımcılar benim yatırımcılarım. Hayır yatırımcılar sizin ortağınız. <gülüyor> yani şirketinizin doğrudan doğru hisse sahipleri evet. olan e, şirkette verilen yetkilere göre konumlanmalarına göre yönetim kurulunda da bulunabilirler. Aktif olarak sizinle ekipte de çalışabilirler. Bir danışma kurulu olarak da şekillendirebilirler. Sadece sermaye koyanlar doğrudan doğruya işte Hı -hı. E, emisyon primiyle birlikte dahil olmuş olanlar da olabilirler. Yani Hı -hı. bunların hepsi ihtimaller dahilinde. Ama ortak, yatırımcı ortak sayılır değil. Yatırımcılar ortak. Yani, ortaklar <gülüyor> da. <gülüyor> Revizyon rica ediyorum o tarafta. Yatırımcılar ortaklar. O sebepten değerli olan şey o yatırımcıların ortaklıklarıyla alakalı olan süreç yolda eklendiği için yolun başındaki ortaklardan farklı muamele edilmemesi gerekiyor. Hı hı. Yatırımcılar tarafında da bir miyiz, tek miyiz, kardeş miyiz? Biz bu yolun sonuna kadar birlikte el ele yürüyeceğiz, koşturacağız mı, koşturmayacağız mı? Ve doğrudan doğruya onları işte bünyeme saracağım mı, aynı vizyonla ilerleyeceğim mi, ilerlemeyeceğim mi? Bu da bu arada son değindiğim kısımda çok çok değerli olan bir hadise. Girişimcilikle alakalı olan fasılda genel olarak bildiğimiz saydığımız insanlar işte kimleri biliyoruz? Elon Musk'ı biliyoruz, Bill Gates'i biliyoruz, işte Zuckerberg'i biliyoruz vesaire bu isimleri biliyoruz. Adını bilmediğimiz ama ürünlerine sevdalı olduğumuz girişimciler de var. Ve genel olarak bir kişi şeklinde ele alıyoruz, hatırlıyoruz. Onların normalde çok ciddi ortaklık yapıları var ve çok değerli yol arkadaşları var. İsmen ön planda değiller. İsmini bildiklerimizin, büyük bir çoğunun ismini bilme sebebimiz de onlar fikre aşıklar. Onlar fikrin heyecanıyla kasıp kavrulanlar, yanındakiler de onun gerçekleşmesine vesile olanlar. O kasıp kavrulanlar eğer ki yanına fikri doğru geçiremediyse zaten şöyle bir şey oluyor. 6 ay sonra, 8 ay sonra bir yerde bir karar alınacak. Ya ben böyle hayal etmemiştim. Ya ben de böyle düşünmemiştim. <gülüyor> e sen bana şöyle dememiş miydin? Yok hiçbir şey dememiştik ki. O zaman bu iş dağılıyor. Şeklinde bir değerlendirme oluyor. Haliyle yolun en başında en azından 5 yıllık, 10 yıllık bir yolculuğa birlikte çıkıldığının ayırdığında bilincinde olunması gerekiyor. Çünkü gerçekten girişimcilik, şey değil, 8-9 aylık bir proje gibi değerlendirmesi gereken bir şey değil. İşler yolunda giderse... Evet, 100 metre seneler... koşu dağılsa bir maraton gibi değerlendirmesi gereken bir süreç aslında. Aynen şansları. öyle, tam olarak öyle. Aynen, e, en, yani en güzel benzetmelerden bir tanesi bu. ya yani kesinlikle öyle. Sonuna kadar o nefesini de doğru ayarlayarak koşturmak ve bunun ayırdığında olmak gerekiyor. O sebepten ortaklık kurulumunda e, gayri hukuki, gayri hukuki doğru bir tabir değil, Hukuk alanı dışında kalan bütün konularda. Naysa hani benim görüşüm yaklaşım böyle. Buradan topu Hı -hı. Sena Hanım atıyorum. Bu tarafa atıyormuşum. Teyitle evet, alıyorum efendim topu. Evet. Ee, çok ben birkaç bir şey eklemek istiyorum aslında ve Bey'inin narcizane. Ee, kan kardeşliğinden bahsetti. Bize de çok geliyor. Kan kardeşiyiz işte ya da kardeşim, ablam, annem işte 40 yıllık can dostum vesaire. Bunları unutuyoruz. <gülüyor> ortaklıkta. Tabii ki bunun değer, değeri çok yüksek. Ee, çok kıymetli bir şey bu ortaklık hani hissiyat olarak ama hukuken e, biz işlerin biraz daha yazılı olmasını ve ortaklık sözleşmesinin altını önemli çiziyoruz çünkü hukukçu olarak ister istemez şöyle bir perspektif geliyor hani e, iş hayatında ya da işte uygulamaya girdikçe. Her şeyin en kötüsünü düşünüyoruz, en kötüsünü tasvir ediyoruz ve buna göre bir koruma mekanizması getiriyoruz. Ortaklık sözleşmesinde yine aynı hissiyatla aslında hazırlıyoruz. İşler en kötüye giderse ya da işte en akla gelinmeyecek şeyler olursa ne olacak? Ya yani günlük bilisyalık geçerse zaten her şey çok kolay, bütün sürecin yönetimi çok güzel. Sürekli para kazanılırsa paranın bölüşümü çok kolay. Ama bir yerde bir hata olursa ya da bir yerde bir yanlış olursa, yatırım gelirse yatırım işte yatırım sürecinde problem olursa vesaire. Orada işte işler karışıyor. Çok da kan kardeşlik çok kalmıyor açıkçası. Çoğu durumda, ee, sırf başlangıçta böyle bir ortaklık sözleşmesi olmadığı için e, sonrasında yatırım sürecinde özellikle mesela anlaşmazlığa düşüp e, bütün girişime dağılan insanlarla beraber hani onlara da e, zamanda denk geldik gördük. E, dolayısıyla hukuk aslında ortaklığı ortaklık sözleşmesiyle tanıyor. Ve eğer bir ortaklık temelde bir yazılı ortaklık sözleşmesi yapmazsanız bu bir adi ortaklık olarak nitelendiriliyor hukuken. E, bu da Türk Borçlar Kanunu'nda düzenleniyor. Tabii ki çok temel işte e, paranın dağılımı, hisse dağılımı, işte şirkete ilişkin belli hususlar düzenleniyor ama e, tabii ki girişimcilik e, yapısına çok da e, karşılamayan şeyler bunlar. Olur da yatırım alırsanız hani yatırım sürecinde ee, TTK'da bahsettiğim gibi çok buna e, elverişli değil. Dolayısıyla şunu öneriyoruz. Bir esas sözleşme şirket kurulduğu zaman bir esas sözleşme ana sözleşme ve bununla beraber bir ortaklık sözleşmesi mutlaka hazırlanması gerekiyor. Ee, bu ortaklık sözleşmesini hatta e, işte, aslında ikisini bir arada düşündüğümüzde şunu özellikle ifade ediyoruz KUKEN'de. İki arasında bir çatışma olursa da ortaklık sözleşmesi devreye girsin. Çünkü asıl ince detaylar gerçekten ortaklık sözleşmesinde yer alıyor. Ardımayin bahsettiği örnek işte Westing dediğimiz Hakediş örneğinde e, yine aynı şekilde bunu bir ana sözleşmesiyle bir şirket kuruluş sözleşmesiyle düzenlememiz mümkün değil. E, KUKEN yapı bunu izin vermiyor. E, dolayısıyla bunların gerçekten yazılı olarak ortaklık sözleşmesiyle düzenlenmesinin özellikle artısını çiziyoruz. Ortaklık sözleşmesinde temel olarak neler var? İşte ortakların fonksiyonları, ortakların hak ve yükümlülükleri, ne kadar hisleri olacak, paralar ne zamanda alacak, İşte bir sonraki turda yatırım alırsa hisseleri eriyecek mi gibi gibi birçok detayı aslında buraya dahil edebiliyoruz. E, yatırım konusunda yine bir yere parmak basmak istiyorum Nacizane Şimdi sözleşmeler aslında müzakere edilebilir şeyler. Dolayısıyla karşı tarafın para veriyor olması onu hukuken üstün bir konuma e, getirmiyor. Evet tabii ki yatırımcı mali bir riske giriyor ve bir yatırımda bulunuyor. bir Maddi bir para koyuyor ortaya. E, günün sonunda onu korumak için çeşitli hükümler, endişelerini gidermek için ortaklık sözleşmelerinin çeşitli hükümler eklenebiliyor. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Paranın karşısında da bir iş fikri var, bir değer var. E, orada da e, bir ürün var, yani ne olursa olsun. Dolayısıyla e, günün sonunda her ne kadar... Başlangıçta eşit başlamayan bir ilişki gibi görünse de günün sonunda arada benim dediğim gibi neticesinde yatırım sonucunda aynı şirketin ortağı olacaklar ve bu hissiyatla yaklaşılması gerekiyor. Keza ortaklık sözleşmelerinde yine bu hissiyatla düzenlenmesi gerekiyor. E, yatırım girişim süreçlerinde hani karşıdan mesela diyorum girişim sürecindeyiz. Yatırım sürecinden çok fazla böyle sözleşmeler geldi. Çok sert sözleşmeler de gördük. Ama günün sonunda bu hissiyatı karşı tarafa verebildiğiniz zaman girişimci olarak hani bak biz aynı yoldayız. Ben kazanırsam sen de kazanacaksın gibi bir hissiyatla yola çıkılırsa ve sözleşme de bu yönde düzenlenirse gerçekten daha keyifli bir yolculuk oluyor. Herkes için daha sorunsuz geçiyor süreç. Ha, yani, aynen. Sen aynen. Yani, Sena Hanım'ın aktardığının ucuna çok çok kısa bir ekleme yapacağım. O da şu, yani yola çıkıldığı zaman olay zaten rotayla alakalı. Nereye gidiyoruz sorusunu en başında sorduklarında... Yatırmış tarafında da ortaklar tarafında. Hedef belli ise zaten yolda böylesi çok büyük tartışmalar vesaireler evet, yaşandı. Evet. Ama mesela yola çıkılmış yolculuk esnasında bir tanesinin hayali zengin olmak diğerinin hayali işte borla çalışan araba yapmak. Kardeş spri göndermesin. Yani haliyle bu yolculukta dönüp de ilk icatlarında ortaya çıkan ilk patentte bir yatırımcı geldi. Alınsa 10 milyon dolar. Ben bu şirketin %51'ini alıyorum dedi. Ortaklardan bir tanesi ben parayı buldum çıkıyorum abi derse işte o zaman işler patlıyor. Haliyle iki tarafında ya paraysa para. Dürüst olulabilir. Sakınca olan bir şey yok. Eğer ki ideale ulaşmaksa ideale ulaşmak. Devasa ekipler yönetmekse evet. İşte ünlü olmaksa evet. Ya yani motivasyonun temelde ne? İki tarafında birbirini bilmesi gerekiyor. İşte tam olarak Sena Hanım dediği gibi. Yani iki tarafta rotayı bilirse birlikte çok keyifli bir yolculuk yapıyor oluyorlar. Hı hı. Anladım. Arda Bey peki e, hedef uluslararasıysa yani girişimciler projelerini uluslararası boyuta taşımak isterse... Nasıl yaparlar bunu? Bundan bahsedebilir misiniz? Bu çok çok kolay bir şey artık. Yani fevkalade güzel, rahat olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. İnternet teknolojileri tam olarak istediğimiz seviyeye geldi. İşte gündelik hayatımızı yiyip bitiren, öldüren o lanetler, Facebook'lar, Google'lar, LinkedIn'ler, Twitter'lar, TikTok'lar bunlar e, tüketici odaklı, son kullanıcı bireye odaklı da olsa, kurum odaklı da olsa sahip olduğunuz herhangi bir Teknoloji ürününün lansmanını yapmakta, bunu doğrudan işte pazara sunmak noktasında fevkalade büyük rahatlıklar sağlıyorlar size. Uluslararası anlamda giderken de yapmanız gereken gerçekten şu Google Ads'e giriyorum, şu ülkede satış yapmak istiyorum. Şu kelimeleri arayanlar büyük ihtimalle benim ürünüme veya benzer bir ürüne ulaşmayı hedefleyenler. Bu, re, bu kelime arandıysa benim ürünüm çıksın şeklinde bir ayarlama yapıyorlar. Ama tabii globale giderken dikkat edilmesi gereken şeyler oluyor. Bu bunun pazarlama sıfık tarafı. Tarafı. Pazarlamada organik giden şeyler var, inorganik gidenler var. Burada belli stratejilerin uygulanması var. Ama giderken gidilen ülkede yapılacak olan şeyin o ülkeye uygun olup olmadığına ve o ülkede böyle bir satışın yapılıp yapılamayacağına dikkat edilmesi gerekiyor. En net örneği ya biraz arkalarından konuşmak gibi olur değerlendirdiğimde bir direm soru işareti yaşıyorum ama dinamaya mesela. Yani fevkalade güzel bir girişim örneği memlekette. Sinemi'ye memlekette harika işleri başarmaktaydı. Operasyonlarının bir direm sekmeye başladığı bir dönem oldu. Sadece duyduklarımla konuştuğum için doğrudan doğruya arka planını eğer ki farklılık varsa doğrudan teksibini geçeriz sonrasında memnuniyetle. Ama ABD pazarına soyunduğu zaman oraya gittiğinde çok ciddi bir rakibin karşısına rakibinin aldığı yatırımın 20'de 1'i kadar bir yatırımla çıktığı zaman şu durumun ayırdığında değil işte ABD sınırları içerisinde açılacak olan hukuk davalarında bir ardışık dava süreci gerçekleşip hukuk konusunda da ayrılabilecek bütçe devasa hale gelebiliyor. Ve bu konuda yürütülebilecek bir savaşta yeter bütçe yoksa da yavaş yavaş işler aşağı doğru inmeye başlıyor. Ve verilen dijital internet hizmetlerinde de belli standartların belli eyaletler içerisinde oluşturulması uygulanması gerekiyor. En basitinden şu an 50 yani Eyaletler içerisinde Kaliforniya da var iki eyalette daha var bildiğim sen biliyorsa lütfen düzelsin. E, bu kişisel verilerle alakalı olan durumu düzenlemesini gerçekleştiren belli başlı regülasyonlar var e, eyaletlerde yani, mesela CCPA Kaliforniya için geçerli. Hı hı. E, Kaliforniya bunlara... kasıtlı. Aynen, aynen. E, Yani işte hı hı. KVKK, GDPR, GDPR Avrupa tarafı, CCPA işte Kaliforniya tarafı AB'deki birçok eyalette bunu kısmen değerlendiriyor yan yana getiriyor. Bununla birlikte bunlara uygunluk yoksa veya böylesi ciddi bir hukuk mücadelesine hazır değilse Sinemi'ye bu hukuk mücadelesi sürecinde doğru bir nakit akışı yöntemini o anda kurgulayamadı ve hizmet kanallarını doğru bir şekilde oturtamadığı için ne yazık ki hizmet vermeyi durdurma konusunda karar aldı. Bu karar alışının neticesinde yavaş yavaş geriye çekildi. Türkiye tarafındaki operasyonlarda da malum Türkiye'deki regulasyon değişikliğinden çok ciddi etkilendiği ve ciddi biçimde baltalandığı için. Bu arada belki iyi ki de tasfiye kararı aldılar o dönemde diyebiliriz. Çünkü malum pandemi itibariyle işleri çok daha büyük sekmelere uğrayacaktı. Haliyle o dönemde böyle bir sıkıntı yaşadılar geldi uluslararasıya çıkış noktasında gidilen ülkeler noktasında hangi ülke olduğunu hangi ülkeler olacağını dikkat edilmesi gerekiyor bu gerek şeyle. Çünkü globalde hizmet vermekte çok sakınca yok. Çok büyük işlerde değil bunlar. Öyle Google Ads reklamı, Facebook Ads reklamı çıktığı anda bu reklamlar silsilesi üzerinden birkaç dönüşüm ve satış yapılabilir. Mesele bunun sürdürülebilirliği, ölçeklenebilirliği, gittiği yolu ısrarlı, istekli bir şekilde devam edebilmesi ve çıkan rakibiyle mücadele ederken o rakip yerli diyelim onun tübüğünde gerçekten boğulacak mı boğulmayacak mı bunun endişesine sahip olmasıyla alakalı. Yani doğrudan mesela biz şu anda ABD'de bir rakiple burun buruna ilerliyoruz. Sürekli olarak o bir hamle yapıyor biz bir hamle yapıyoruz. Ama eğri oturup doğru konuşmak lazım. Avrupa'daki, ABD'deki rakibin yaptığı herhangi bir hamleye biz cevap verirken onun o hamleye yapışının rahatlığının farkındayız da biz buradan ona müdahale etmeye çalıştığımız için sırf saat farkı bile bir handikap yaratıyor. O sebepten rekabeti de hazır olmak gerekiyor. Çünkü rakibini doğrudan doğruya görmüyorsun. Dünge çıkmıyorsun. Uzaktan dijital anlamda bir savaş vermeye başlıyorsun. Bu arada çok da keyifli. Çok diri de tutuyor onu samimiyetle söyleyeyim. bunun ayrı eğlenceli bir durum var. Ama uluslararası tarafta çalışmaları yürütürken buna yardımda olmak gerekiyor. Sadece internet teknolojileri için konuşuyorum eğer ki doğrudan fiziksel bir ürün satılacaksa, para kendi bir para kendi bir e, çalışma yapılacaksa, yani bunların hepsinde ayrı ayrı doğru çalışmaların yapılması gerekiyor. Çünkü gümrük dediğimiz bir gerçek var. Burada da uyulması gereken belli başlı durumlar var diye e, genel tahmin ve temennilerimi ileterek yine top Sena <gülüyor> Hanım'a atıyorum. E, onun bilgi birikimine inanıyorum bu konuyla. Sena Hanım. Teşekkür ederim. <gülüyor> Buyurunuz. Ee, şirketimiz yani globalden mi başlamalıyız yoksa ulusaldan uluslararası geçerken yani mesela o e, Sinemiar örneği gibi bir duruma düşer miyiz yani? Direkt Amerika'da kursaydı o şirket böyle sıkıntılar Hı -hı. yaşar mıydı? Nasıl bir süreç olmalı ve işte o kişisel veriler kısmına biraz değinebilir misiniz? Tabii, tabii değinebilirim. Ee, aslında Arda Bey biraz bahsetti. Yaptığınız işin e, şimdi mesela kişisel verilerin mevzuatına tabi olmak bir sorun. Şöyle ki ben mesela Avrupa'da iş yapmıyorum. Aslında Avrupa'da bir şirketim yok. E, Türkiye'de iş yapıyorum ama Avrupa para birbirine iş yapıyorum. Yani e, e ticaret yapıyorum. Oradaki müşterilere de ürün satıyorum. E, burada otomatik olarak GDPR'a tabi olmuş oluyorum. Her ne kadar Türkiye'de olsam da şirketim Türk şirketi olsa da benim oradaki GDPR gerekliklerine uyum sağlamam gerekiyor. Aynı şey Amerika'daki California Act geçerli. Yine orada da e, eğer oradaki e, Kaliforniya'da resident olan, orada yaşayan insanlara bir ürün satışı yapıyorsanız yine oranın da e, gerekliliklerine, e, kişisel veri koruma gerekliliklerine uyum sağlamak zorundasınız. E, örneğin bir e-ticaret siteniz var. İşte, cookie policy dediğiniz e, şey, çerez politikanızı buna uygun hazırlamak zorundasınız. İşte, çeşitli opt-outlar vermeniz gerekiyor. Şu an Türk hukukunda mesela böyle bir zorunluluk yok. Kişiye belli çerezlerden çıkma imkanını her aşamada e, tam olarak aslında kişilerden hangi çerezleri kullandığınıza ilişkin bilgilendirmeniz gerekiyor ama bir opt-out mekanizması zorunlu tutulmamış Türkiye'de. Ama mesela siz eğer düzen yaptığınız e-ticaret sitesi Kaliforniya müşterilerine e, hitap ediyorsa oradaki insanlar sizin sitenizden alışveriş yapıyorsa cookie polisinizi buna göre düzenlemeniz gerekiyor ve kişilere opt-out sunmanız gerekiyor. Gibi gibi çeşitli aslında nüanslar var. E, burada tam olarak yaptığınız işin e, şirketinizin nerede olduğundan çok Tabii ki bu da bir önemli referans noktası ama e, hedef kitleniz sizden işte ürün alan, ürün hizmet alan kişilerin bulunduğu bölge e, ya da satış yaptığınız para birimi dahi ilgili ülkenin mevzuatına tabi olmanıza yol açabiliyor. E, dolayısıyla bunu çok farklı hani, olasılıklar üzerinden değerlendirmemiz gerekiyor. Yani tek bir şekilde şey demem doğru olmaz. Evet Amerika'da şirket kurarsanız gibi sorunlarla karşılaşmanız Mümkün değil gibi bir cümle kuramam. E, gerçekten hepsini ayrı örnekler bazında değerlendirmek gerekiyor. Teşekkürler. Arda Bey sorum size. Startup hukukunun aşamalarından bahseder misiniz? Bir de bireysel bir sorun var. E, ortaklık yapısında falan bahsettik. Siz bir hukuk yani kökenlisiniz. Ne bileyim? Yılımcı ekibinizi nasıl kurdunuz? Biraz da oraya değinebilir misiniz? Evet. Muhammed, internetten kaynaklı sorunun ikinci yarısını duyamadım. Affet beni. Bir daha alabilirsem oraya çok mutlu olacağım. Dedim ki e, Startup Hukuk'un aşamaları ve biraz daha kendi ortaklıktan bahsettik. Yani mesela kendi ekibinizi nasıl oluşturdunuz? Bundan bahseder misiniz? Siz hukuk kökenlisiniz ama işte internette işte bilişim kökenli insanlara da ihtiyacınız var. Biraz bireyse bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki de tabii ki de. Ee, yani startup hukukunun aşamaları tarafında tabii Sena Hanım'a atmak daha doğru olacak. Çünkü doğrudan doğruya ekibin hazırlığı onlar da ee, neticede hani startup hukukunun tanımını memlekette e, gerçekleştirme gayretinde olan çok kaliteli ekiplerden biri e, neticede. Ee, ama yani bizim evet. tarafta değerlendirdiğimiz e, yani bizim tarafta değerlendirdiğimizde startup hukukunun hayat yani bir hukuk fakültesi mezun olarak değerlendirdiğimde en azından e, yani uygulanan bölgeye uyumlulukta, adaptasyon konusunda hızlı hareket etme okuduğunu anlama ve uygulama konusunda da motive olmayla ilintili bir süreci değerlendirebiliriz. Yani neticede bütün kanunlarda belli bir açıklık, belli bir okunabilirlik okuduğunu Hı. anladığında yorumlayabileceği noktalarda. E, örnek olaylar vesaire durumları mevcut. Doğrudan da oraya zaten belli konuların başvuruları sürecinde bakılması gereken şeyler var. Şimdi startup hukuku işte Selam'ın girişte bahsettiği şey aslında çok çok değerli bir şey. Startup hukuk diye bir şey hem var hem yok. Eğer ki startup hukukunu doğrudan ticaret hukuku olarak ele alırsak böyle bir şey yok. Böyle bir şey doğrudan oraya böyle yaratıcı olması için koyulmuş bir adet gibi değerlendirilebilir. Evet. Ama Türkiye'deki ticaret hukuku, ABD'deki ticaret hukuku, işte hizmet vereceğiniz yerlerden bahsediyorum. Estonya'daki ticaret hukukunu üst üste ele alıp, ondan sonra bir de devlet teşviklerinden yararlanmak dediğimiz şeyi değerlendirip, bir de kişisel verilerle alakalı olan regülasyona tabi olma sürecini ele alıp, bir de iş kanunu üzerinden işte iş veren, işçi ilişkisini, organizasyonuyla alakalı süreci değerlendirdiğimizde fikir ve eserlerin korumasını da çıkıyor. koyarsanız içine o, o, aslında. Aynen, aynen. <gülüyor> Yanında bir sürü şeyler var işte. Haliyle ha. Ee, bu paketi ele aldığımız startup hukuku bir doğrudan oraya paket halinde yani tam olarak paket halinde ortaya çıkıyor ve çıkan paketi değerlendirirken herhangi bir sıralaması da tam manasıyla yok. Çünkü iş başlamadan önce bakılması gereken şeyleri konuştuk oturum boyunca daha öncesinde regülasyonlara tabi olan belli meseleler var uygun mudur değil midir? Başlangıç durumu, şirketin kuruluş süreci, şirket Türkiye'de mi kurulacak, yurt dışında mı kurulacak? Bu kuruluş tamamlandıktan sonra doğrudan tahsilat süreçleri ve hizmet ulaştırma kanalları. En basitinden Türkiye'de halihazırda hazırda sanal post kullanarak belli işlemler yaparken sizin kullanmakta olduğunuz sanal postunuzla alakalı dış dünyaya yazılı ve görsel belli başlı şeylere geçmeniz gerekiyor. Yani Hı -hı. bu sistemde şu altyapılar çalışıyor diye. Hı -hı. Mesafeli satış sözleşmeleriniz var, iade politikalarınızı oluşturmanız gerekiyor. Yani doğrudan doğruya kanunda zaten yazıyor, yönetmeliklerde zaten yazıyor. Ben bu işten kaçıyorum diyemiyorsunuz. Çünkü sizlerin, şirketiniz içerisindeki uygulamalarınızın bilincinde olmanız gerekiyor. Şöyle bir durum da var, Türkiye özelinde konuşacak olursak kurumsalların büyük bir çoğunluğu bu meseleyi biraz daha içeride mailleşmeler esnasında sözleşme ekleriyle yaşıyor. Ama bir sağ sürün diyelim ki doğrudan hmm. oraya bir yazılımı internet üzerinden siz satacaksınız. Avrupa sahasında, Amerika sahasında sizin internet sitenizin A'dan Z'ye bütün meseleyi kapsadığını karşı tarafını anlaması gerekiyor. Hangi okul abi, hangi veriler işleniyor, hangi veriler hangi uygulamalarla paylaşılıyor bu uygulamalar neticesinde o uygulamalar bize ne geri bildirim veriyor, içeride hangi sorunlar ortaya çıkıyor yazılımsal anlamda ve bu sorunların iletilmesi, çözülmesi süreçlerinde nasıl politika izleniyor? Ben de oradan teknik destek ekibine ne kadar sürede iletişime geçebilirim? Bunların hepsi yazılı olarak aktarılması gereken noktalar. Haliyle mesele yine aslında müşteri oluyor. müşterinin ihtiyaç duyduğu hizmet paketini oluştururken hukuka temas edebileceğiniz bütün alanlara yan yana sıraladığınızda çok ciddi bir paket halinde ortaya evet. çıkıyor. Yani bir şey gibi değerlendirebiliriz. Evet geleneksel bir örnek olsun dedi bir tespih gibi değerlendirebiliriz yani taşlar birbirinden bağımsız arda sıralanabilirler istersen 33'lük yaparsın istersen 99'luk yaparsın istersen 999'luk Mevlana tespih yaparsın bunu İstediğin herhangi bir şey yapabilirsin o sebepten bu anlamlılığı sağlayabilmek adına öncelikle o ipin oturtulması ve tek tek yerleştirirken hepsinin birbirine temas ettiğinin farkında olunması gerekiyor şeklinde değerlendirebiliriz benim tarafa gelecek olursak neden nasıl teknoloji girişimciliği ile alakadar olduk? Benim başlangıç içerisinde profesyonel girişimcilik öncesinde zeytinyağı satıcılığı da var, antika satıcılığı işleri de var. <gülüyor> alakadar olduğum nice farklı disiplinler var günün sonunda. Ee, ama teknoloji, internet teknolojileri daha doğrusu benim daima sempati ve sevgi duyduğum bir alan hala daha canı gönülden sevdiğim, değer verdiğim çok çok kıymetli ekibimizle benim teknik anlamda az buçuk bir şeyler konuşup anlayabilmem konusunda aynı sempati ve ilgiyle ve nazena takdirleriyle yaklaşıyorlar. Şöyle bir gerçeklik var. Okunup anlanabilen şeyler. Neticede doğrudan doğruya bahsettiğimiz evet. işte binomlar, belli başlı işte e, veri tabanı oluşturma sistemleri vesaire. Bunların hepsi okunup anlaşılabilip kurgulanabilen belli başlı rasyonel altyapılara sahip rasyonel belli başlı değil. Doğrudan rasyoneliteyle ortaya çıkan mantık kurguları neticede. Hani evet. Doğrudan oraya bir artı 1'e 2 dediğiniz bir gerçek dünya varsa zaten yazılımla da aynısını yapıyorsunuz. Bu olursa bu olsun şeklinde belli ayrı bir dili konuştuğunuz hasıl oluyor. Belli bir şeyi konuşturduğunuz hasıl oluyor. Haliyle anlaşılabilirlikle birlikte şöyle bir gerçeklik var. Biraz daha orada yazılımcılar tarafında yaratma... Ve bir şeyi yarattıktan sonra onun çalıştığına şahit olmanın verdiği heyecan durumu var. O heyecanla birlikte çıkarılan ürünlere büyük sempati ve sevgiyle yaklaşma yazımcılarda genelde gördüğümüz bir durum ya. Ben o heyecanla eşlik etmekten çok çok keyif alıyorum. <Gülüyor> Çünkü bir sorun varsa sorunun içerisinde yine rasyonel bir gerekçe var. O gerekçenin ne olduğunu anlamlandırma <Gülüyor> süreci de çok makul oluyor, keyifli oluyor. Ben o sebepten genel okur yazarlığından keyif aldım, bir faslın içerisinden geçiyorum diyebilirim. Teşekkür ederim. Sena Hanım siz de devam edelim. Startup'ların işte başarısız olduğunda veya işte sonlandırılması gerektiğinde girişimci neler yapmalı? Bunun yasal yükümlülükleri nelerdir? Bundan biraz bahseder misiniz? Çok pardon. Sorunuzu alamadım. Son kısmını tekrar rica edebilir ha. miyim? Girişimcinin startup'u sonlandırmak istediğinde <gülüyor> yasal yükümlülükleri nelerdir? Yani nasıl sonlandırılır bir startup? Şimdi burada start up'ın eğer fikir aşamasında kalmışsa bunu sonlandırması çok kolay, parfüctinden vazgeçecek, bitecek olay. Ee, bir şirket kurmuşsa şirketin sona arama süreci var. Aslında bu biraz hani gelişimin hangi noktada olduğuyla da alakalı bir şey. Ee, <gülüyor> eğer bir şirket kurduysa şirketin son aşaması var ya da işte bir halihazırda bir ortaklık yapısı varsa, işte ortaklık sözleşmesinde e, buna ilişkin bir hüküm varsa atıyorum, bizim ortaklığımız şu sebeplerle sona ererse şunlar olacak. Şu sebeple sona erse, ya da işte şirket şu sebeple iflas ederse, tasfiye haline girerse şunlar olacak gibi düzenlemeler varsa, bu biraz daha aslında süreçte özelleşen bir şey. Yani ortaklık sözleşmesine e, dahil ettiğiniz e, şeye göre, e, kurguya göre, senaryoya göre şekillenebilecek bir süreç. E, dolayısıyla ne? Hani, Tamamen şu olur şu olmaz diye bir şey söylemiyorum. Ama çok farklı alana dokunduğu için girişim yani bir e, iş olarak baktığınız zaman, proje olarak baktığınız zaman, hani eğer çalışanlarınızla bir iş sözleşmeniz varsa işte şirket kapanınca atıyorum e, iş sözleşmeleri sona erince onların bir hak edişleri, kıdemleri, tazminatları var mı vesaire bu tarzı hükmülükleriniz doğabilir. E, yine şirketin kapanışı ile alakalı vergisel bir takım hükmülükleriniz doğabilir. Gibi gibi liste uzatılabilir aslında. Başka Arda Bey'in aklına gelen bir şey varsa o da etkileyebilir miyiz? <gülüyor> yani Al e, şey, şey durumu var, bu tasfiye konusuyla alakalı olarak genelde dış dünyadan bakıldığında bir şirket işletmesinin içerisinde bulunmayan veya sürece şahit olmayan biri hep şeyi düşünüyor. Ee, doğrudan doğruya iflas durumu o çünkü ee, işte borçlar e, doğrudan kasadakinden çok daha fazla ve böyle bir şey kazanamayacağız tamamdır artık iflastayız hani, tasfiye kararı alalım ve şirketi dağıtalım dağıtım esnasında işte taşımazları taşınırları elden çıkaralım gelen parayla birlikte borçların ödenebildiği kısmını ödeyelim ve sonrasında kapıyı kapatalım yani bu olası durumlardan biri tabii ki de ama doğrudan doğruya startup'ın sonlandırılmasına bir hedefe ulaşma da olabilir e, orada naysan şöyle bir durum var işte Türk Ticaret Kanunu içerisinde bizim tüzel kişiliğe haiz olan şirketlerimizde zaten genel olarak tüzel kişiliğe haiz olan bütün şeylerde geçerli olan bir şey bu. Bu zaten bir canlı olarak değerlendirdiğimiz bir şey. Belli bir amaca özgülenmiş bir şekilde biz dış dünyaya yansıtıyoruz. Bu derneklerde de aynı, vakıflarda kısmen aynı, şirketlerde Hı -hı. kesinlikle aynı. Mesela şirket koronavirüsüne virüsüne karşı aşıyı bulmak hedefiyle çıktıysa ve hedefi aşıyı sürekli üretmek değilse aşıyı bulduğu zaman kapatılabilir. Ha, ondan sonra aşıyı düzenli olarak üretmek anlamında amaçlarına bir şey eklediyse artık aşıyı üretme faslını devam ettirdiği ve sonsuzluğa devam ettiği bir fasıl olabilir ama amacın ulaştığı zaman kapatılabilecek bir yapıya sahipse ki bu çok idealist bu genelde olan bir şey değil olma ihtimali çok düşük ama oraya vardı, şirketi kapatıyoruz ve kapatıyoruz. Tasfiye talebi mahkeme eşliği yani hukuk eşliğinde doğrudan doğruya icra edilebilir. Bu konuyla alakalı memur delegasyonunda doğrudan kim hangi paya sahipse kendi payına ait olan meblağı alıp kenara bir yoluna Hı -hı. devam edebilir. Çok çok devasa bir zorluk değil sadece kağıt kürek işlerinin biraz yoğunluğu var. Ee, o sebepten evet. burada da genel bir rahat süreç mevcut diyebilirim. Tabi Allah göstermesin. <gülüyor> Kübrememiş bir soru sormuş. Sen Muhammed ee... bir şey soruyorsan seni duymadık. Hayır hayır. Kübrememiş bir soru sormuş. Bunu cevaplandırır mısınız? Muhammed'i hala duymuyoruz değil mi? Hala duymuyor musunuz beni? Sena Hanım duyuyor Yok mu acaba seni Muhammed? Ben... Duyamıyorum şu, şu an. Sesim an. Olarak yana olarak yana ses, sesim, sesimi alabiliyor musunuz? <gülüyor> sesimi alabiliyor musunuz? Ben kaldım sanıyorum ki. Canımız sağ olsun. Ben sizlerin geri gelmesini beklerken Kübra Hanım'ın sormuş olduğu Affiliate Marketing'den bahsedebilir misinizle alakalı sorusunu cevaplandırma gayretinde olayım müsaadenizle. E, Affiliate Marketing doğrudan doğruya bir kurumsalın e, eğer ki belli bir durum varsa bu arada sevgili moderatörler private chat üzerinden yazabilirseniz ben de onu uyum sağlama gayretinde olurum memnuniyetle. Ee, doğrudan doğruya bu affiliate marketing dediğimiz şey belli başlı kurumsalların, belli başlı yapıların Bu Barcelona'nın forması üzerinde görmekte olduğumuz mesela Rakuten markasının çok çok iyi yaptığı işlerden bir tanesi Nedir bu? Rakuten bir pazar yeridir Bu pazar yeri içerisine siz dersiniz ki e, benim şu telefonum var üretmekte olduğum Bu telefonun üreticisi olarak ben bu telefonu satıyorum ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde satış için uğraşamayacağım. Ben bu pazara girişte zorlanacağım. Sevgili Arda Elvacılar firması gelip benim bu ürünlerimi satar mısın diye bir ilan açıyor veya çağrıda bulunuyor. Arda geliyor ben geliyorum diyorum ki değerli telefon üreticisi ben senin telefonların Türkiye'de satışı için sana yardımcı olacağım ve satışın başına komisyon alacağım. Bu çok standart sistemlerden bir tanesi ve uygulanabilir metotlardan bir tanesi. Türkiye'de anlamlı seviyede var bu arada. Yergilerin Gel Türkiye'de anlamlı seviyede olmakla birlikte yurt dışındaki kadar hızlı çalışan bir metot değil. Çünkü internet kullanımlarında sanal post altyapılarının vesaire kullanımındaki stratejilerde biz daha yurt dışındaki şeylerle o kadar fazla çalışmıyoruz. Daha doğrusu öncesinde çalıştıklarımızı artık efektif olarak kullanmıyoruz PayPal gibi altyapıları. Bu gerekçeyle ne yazık ki doğrudan oraya Türkiye sınırları içerisindeki sistem gibi değerlendirebiliriz. Geri gelebildin mi, Muhammed? Evet gelebilirim. Teşekkürler Arda Bey. Sesim geliyor değil mi? Sanıyorum ki gelemedim. Ben alıyorum. Ben Sena mi bilmiyorum acaba? Siz alamıyorsunuz. Arda Bey siz alamıyorsunuz. Hadi. Ben kendi kendime konuşmuş da olabilirim. Hayırlısı olsun. Yok bize geliyor. geliyor Bize herkesin sesi geliyor demiş. Evet. Ee, tamam. Sena Hanım sizle şey devam edelim. edelim. Buyurun devam edin siz. Startupların başarısız olmanın önlerinden olmaları. biraz bahsedebilir misiniz? Muhammed dondun da. ya internet sebebiyle. Şu, şu an şu Ya mi? da ben de donmuş olabilirim. Muhammed, Sena Hanım'dan sonrasını an... duyamadım. Tamam. Sena Hanım, Startupların başarısız olma nedenlerinden biraz Hı -hı. bahsediyor musunuz? Ve kapanışa yaklaştık yani. Startupların başarısız olma nedenleri. Güzel. Evet. Ee, birçok sebep olabilir. Yani bir birlikteliğin yolunda gitmemesi gibi evlilik benzetmesi yapmıştı Arda. Ee, ve orada birçok e, aşamadan bahsetmişti. Oradaki bir eksiklik olabilir, i̇şte kötü bir ürün olabilir, yanlış bir hedef kitle olabilir, şirketin yanlış bir yerde kurulması olabilir. Ee, ya da işte o alanda uygulanabilir, ee, regülasyonlara bakmadan bir iş fikri geliştirilmiş, bu yönde çeşitli harcamalar yapılmış, dolayısıyla başarısız olmuş olabilir. Ee, sermaye ve kaynak açısından gerekli değerlendirmeleri yapmadığı için e, yine yolda tökezleyen bir startup olabilir. Başka neler olabilir? Ee, Piyasada böyle bir ürüne ya da hizmete gerek olmayabilir. Ama fikrinin çok iyi olduğunu düşünüp biraz da kibir ve e, bir yola atılıp sonunda başarısızlık yaşamış olabilir. E, ya da böyle bir iş modeline ihtiyaç yoktur aslında. Ya da o bölgede böyle bir ihtiyaç iş modeline yoktur. Dolayısıyla ölçeklendirmeyi iyi yapmamış olabilir. E, ürünün anladım. ya da hizmetin... Evet. Pardon. Yok yok devam edin anladım. Evet. Ee, ürünün ya da piyasa, e, hizmetin piyasaya sunuluş zamanı ya da işte uygulamaya konuş zamanı doğru olmayabilir. İşte ileriye gö göre görememiş olabilir ya da vizyoner yaklaşmamış olabilir. İşte durumun gerekliliklerini düzgün değerlendirmeyip e, ya da yeni çıkan mevzuatları göz önünde bulundurmayıp çeşitli yerlerden goller yiyebilir. Mevzuat açıdan ve hukuksal açıdan. Ee, gibi gibi ya yani bu liste çok fazla aslında uzayabilen bir liste. Arda varsa senin de eklemek istediğim bir şey hazır başarısız start uplarında olduğu bilgisini <gülüyor> almışken sana soralım. Estağfurullah. Estağfurullah. şey ses seslerimiz temiz ama değil mi şu anda? Ben sutyorum. Evet, evet. Ben gayet tatlıyorum. Harika. Harika. Ee, ya bizimkilerde mesela bir tanesi ortaklık durumlarından e, yaşandı. Ortakların doğrudan doğruya hayalleri ve isteklerinde çelişki vardı. Bundan kaynaklı bir yol ayrı yaşamak durumunda kaldık. İkincisi, başarmayı istediğimiz iş için yeterli ve gerekli ekibi kurgulayamamamızdan kaynaklandı. Doğrudan ne yazık ki burada bir sıkıntı yaşadık. Üçüncüsü, gömlek bizim için çok büyüktü. Yani doğrudan oraya hayal ettiğimiz şey içine sığabileceğimiz nitelikte değildi. Biz onun için fazla küçüktük, daha yolun başındaydık. Çok büyük bir şey hayal etmiştik ama adım adım gidilmesi gereken bir şeymiş. Bunu gördük. Ersen Hanım'la değil. gibi hani burada yapılabilecek o kadar fazla tahmin ve ihtimal ve aslında yaşanmış olay var ki herhangi bir şey bu başarısızlığa sebebiyet verebilir. Ki zaten bildiğimiz istatistikler üzerinden başarı oranı %1 ila 3 arasında değişkenliklere tabi. Yani kurucunun ayağa takılıp kafasını vurmuş ve hafızasını kaybetmiş olması bile olması o %99 biraz, içerisinde gerçekten yer edinmiş olabilir. Evet. Teşekkür ediyoruz. Son soru zaten tavsiyelerinizi istiyorduk. Arkadaşımız da bu soruyu sormuş. Biraz tavsiye verir misiniz yani genç girişimcilere ve konuda fikri olanlara? Hmm. Tartip üzerine çalışan Sen Hanım yani, acaba da <gülüyor> e, bilgim dahilinde değil Abdullah amca isme. Öncelikle hayırlı olsun. Tebrik ediyorum. Ee, şimdi hali hazırda büroda direkt uygulamaya başlayacağınız için zaten yani benim çok fazla bir tavsiye vermeme gerek olmayacak. Muhtemelen orada size oldukça daha tavsiyeler verecekler çalışmaya başlayacağınız büroda. Ee, benim vereceğim tavsiye şimdi hem girişimcilik hem startup, e, bilgi teknolojileriyle özellikle çok iç içe bir alan olduğu için e, sürekli dinamik olan bir alan ve gelişmelerin sürekli takip edilmesi gereken bir alan. En büyük önerim muhtemelen canlı kalmak, e, online olmak tabiri caizse ve gelişmeleri yakından takip etmek olacaktır. E, Startup hukukunun değindiği alanlardan bahsettik biraz, iyi etkileşimde olduğu alanlardan bahsettik. Bu alanlar üzerinde çalışmanın da bence çok büyük katkısı var. Tabii ki e, her ne kadar bahsettiğim gibi TTK çok farklı, fazla bir şekilde girişimciliği destekleyici bir yapıda olmasa da yine günün sonunda tabi olduğumuz mevzuat o. Dolayısıyla ticaret kanunu işte fikir ve sinai hakları ilişkin bilgilerinizin taze olması gerekiyor. E, aynı zamanda ben e, kanun okumasının da çok büyük avantajı olduğunu gördüm bu konuda. E, şöyle ki size gelen öyle bir startup gelebilir ki e, işte sağlık mevzuatına değiniyor olabilir, ne bileyim asansör mevzuatına de değiniyor olabilir, işte avcılıkla alakalı bir şey olabilir vesaire böyle. E, benim gerçekten hani bu kadar, bu sürede, bu iş hayatım boyunca okuduğum mevzuat sayısı ve çeşitliliği hani e, üniversitede gördüklerimden çok çok farklı. E, Birçok alanda mevzuatı okuma ya da deneyimleme fırsatı oldum. Çünkü e, gelen startup diyor ki ben şunu yapabilir miyim, böyle bir fikrim var, uygulamaya koyabilir miyim? Dolayısıyla sizin aslında o alana dokunan bütün kanun, işte yönetmelik, talimattan, işte, e, ne bileyim aklınıza gelen bütün hukuki düzenlemelere kadar hepsinde bir şekilde hakim olmanız gerekiyor. Özel bir kurulu varsa bunun kararları varsa işte sadece o yönde bir karar vermişse sadece sizin yapacağınız işe yönelik böyle çok nüans bir kısmı vardır vesaire. Biraz aslında e, kanun okumasının yine aynı okulda devam ettiğinden daha da genişleyerek aslında ilerlemesi gereken güncel gelişmeleri takip edilmesi gereken e, bir alan ve bence startup okulunda çalışan insanların ben arka planda aslında bir girişimci olduğu kanaatindeyim. Onlar da bir yönde bir girişimci. Ben kendi kendimi böyle tanımlıyorum. Çünkü aslında şu an tanımlanmayan, yani e, halihazırda çok da kabul görmeyen bir alan, bağımsız bir alan olarak deminden bir tartışıyoruz aslında bunu ama e, dolayısıyla böyle bir alan seçtiyseniz zaten bir anlamda arka planda girişimcisinizdir e, ve buna yönelik de bir girişimcinin olması gerektiği gibi dinamik ve gelişmelere güncel gelişmelere bağlı kalmanızı e, bunları yakından tavsiye. Takip etmenizi tavsiye ediyorum Nacizane. En azından ben öyle yapmaya çalışıyorum. Teşekkürler Sena Hanım. Arda Bey siz de tavsiyelerinizi bir ve yayına bitirelim. Tabii ki de. Evet, evet. Yani Nacizane Abdullah sadece hayırlı olsun diyebilirim canı gönülden. E, bence çok keyifli bir yolculuk başlayacak. E, gerisin geri özellikle girişimcilik alanında girişimci olmak motivasyonuyla hareket edenlerde. Ee, şunun ayırdığında bulunulması gerekiyor. Girişimcilik başlı başına meslek değil. Yani bu doğrudan bir disiplin, bir alan gibi değerlendirmesi lazım. Bunun herhangi bir başlığında işleri gerçekleştirmek dediğimiz şey o mesleği ortaya çıkarıyor. Yani müdür oluyorsunuz, genel müdür oluyorsunuz, yönetim kurulu başkanı oluyorsunuz, işte finansal olarak müdürlüğü üstleniyorsunuz, muhasebeyi yüzüstüyorsunuz, pazarlama Konusunda bir şeyler yapıyorsunuz. Yani günün sonunda icraî anlamda girişimcilik dediğim şey belli bir disiplin, belli bir heyecanı bunu. Yola çıkmak konusunda bu gerek şeyle herhangi bir çekinceniz olmasın. Yolda zaten meseleler çok büyük bir açıklığa e, kavuşuyor. İşte iki tane temel bu konuda söylem var. En sevdiklerimiz, en beğendiklerimiz. Keşfedilmeyi beklemek, ölümü beklemektir. Bu çok net. Bunu daima aklınızda bulundurun lütfen. Ya burada herhangi bir sorun yok. Gerçekten yani oturduğu yerde bu memleket bana değer vermiyor. Bu dünyada Hı -hı. ben istediğim şeyleri yapamayacağım. Ah ne zaman keşfedeceğim? Hiçbir zaman. Yani bu dertten devam ettiğimiz müddetçe o iş olmuyor. Gerçekten yola çıkılması gerekiyor. Ve sürekli olarak denenmesi gerekiyor. Yani çok çok yakın zamanda okuduğum bir kitap üzerinde aktarılan en güzel başlıklardan bir tanesi işte idol olarak gördüğümüz nice kişi doğrudan doğruya çok fazla denemiş olanlarla yalnızca işte Bach'ın bildiğimiz 7 tane eseri var. Adamın 620 tane eseri var. Yani 620 defa denemiş Bach sadece 7'sini duymuşuz. Mozart Hı. 450 tane, biz 5 tanesini biliyoruz doğru düzgün bir şekilde. Bunlar denenmiş olanlar. Ne kadar fazla denerseniz o doğrudan oraya ortaya çıkıyor. Burada daha da travmatik bir durum var. Mozart'ın en sevdiğini söylediği 4 eserini hayatımız boyunca hiç ne duyduk Duymadık. ne dinledik. Yani bir kimse de doğrudan bunları icra etmiyor. O sebepten evet. bu en önemli, en inanılması gereken şeylerden bir tanesi. Bir de doğrudan hem üniversiteden kaynaklı hem de benim doğduğum e, şehir olarak Konya üzerinden Mevlana'ya da selam vererek onun devamını getirebiliriz. Sen yola çık, yol sana görünür der Rumi. Bu en değerli şeylerden bir tanesi. Yola çıkmanız en değerli şeylerden biri. Hem keşfedilmeyi beklemeyecek hem de yola çıkacaksınız. Yola çıktıktan sonra her şey berrakla kavuşuyor yönet biçimde diyebilirim. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok için teşekkür ederim. <gülüyor> Sena Hanım sizde. Mümtaz Bey katılamadı. Siz yardımcı oldunuz. Ben size ayrıca teşekkür ediyorum. Arda Bey. Rica ederim. O, o olduysa sola, e, evet, Mümtaz Bey'in de sevgilere iletmiş olayım bu vesileyle. Müm Teşekkürler. Mümtaz'a da hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlara vesile olsun. Da. Hayırlı olsun Teşekkürler. olsun. Teşekkürler. iyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz. Biz çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.